Kari'a ah suresi Mekke'de indirilmiş olup on bir ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kari'a ah. nedir o Kari'a? Ah? Kari'ayı ah o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki? O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır, dağlar atılmış yüne döner